Merhabalar sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Bugün tangonun büyülü kutusunu sevgili Monuk Çolak geneli birlikte aralayacağız. Hoş geldin Monuk. Hoş bulduk Ortaç'cığım. Bugün Monuk'la birlikte tangoların özellikle de isimlerinin arkasındaki hikayeleri e, irdeleyeceğiz. Hikayeleri dinleyeceğiz sevgili Manuk'tan. Hotel Victoria ile başladık. Aslında bu Grand Hotel Victoria değil Grand mi Manuk? Grand Hotel Victoria ya da Hotel Victoria olarak geçiyor. Quintet Royal yorumuyla Quinteto başladık. Quintet Royal evet. E, Grand Hotel Victoria için var mı söylemek istediğim bir şey? Grand Hotel Victoria için çok söylenecek şey var. Çoğu şehir efsanesi aslında. <gülüyor> aa, bu 1900 ilk olarak ortaya çıkışı 1906'da Kordoba yani aa, bir bir otelin açılışı için yazılmışmış diyelim çünkü mış mış. A, 1906'dan sonra a, 24'te başkası sahip çıkmış a, her 10 yılda bir başkası sahip çıkmış ya yani, hatta Japonlar bile ha, biz a, yapmış bir no, biz yayınlamış bir ara. onun için şu anda böyle fazla kesin söylenecek bir şey yok biraz spekülatif bir istisna var ki. Popüler, bilhassa biliyorsun dans ortamlarında çok popüler bir tango. Evet, çok da keyifli bir tango. Biz efsanevi beşli Quintet Royale'den dinledik ve Elfo Ece'nin açılışını böylelikle yapmış tabii, olduk. Tabii. Tekrar hoş geldin Manuk aa, Çolakyan. Ho hoş bulduk. Önce aa, seni tanıyalım tabii. Aa, e, açık Radyo dinleyicileri seni tanımıyordur. Tango Camiası seni tanıyor gerçi ama... E, ...Açık Radyo dinleyicileri için Manuk Çolakyan kimdir? Ö Öncelikle kim olduğunu söylemeden beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Aa, ben Hatacığım. teşekkür ederim kabul aa, ettiğin aa, için. Şeref aa, duyduk. Manuk e, İstanbul'da doğdu, büyüdü... E, İlkokul İstanbul, St. Joseph Lisesi'ne gittim. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun oldum. Sonra da master yapmak için Amerika'ya gittim. O gidiş bu gidiş. Aslında Amerika'ya giden birçok arkadaşımın o yıllarda ortak hikayesi. Fakat şimdi uzun yıllar kimya endüstrisinde çalıştıktan sonra... ...emekli oldum. iki kere emekli oldum. Biri 1900... 2010'da. Biri iki sene evvel. Kendi danışmanlık işimi yürütüyorum şu anda. Hı hı. Ve vaktim daha şey... ...serbest kendi işimi kendim ayarladığım için. Ve Amerika'da yaşıyorsun Amerika, yani şu son üç, dört senede yüzde elli hatta yüzde altmış İstanbul'da yaşıyorum diyebilirim. Geriye kalan kısmımı Philadelphia'da yaşıyorum. Esas Amerika'da ama Türkiye'ye gidip geliyorsunuz. Sonra senedir Philadelphia'da çalıştığım için. Oradasın. Her batı yakasında bulundum, Doğu yakasında, Amerikan iç kısımlarında bulundum. Çoğu yerde eşim dolayısıyla çok gezdim sayılır. Yani. Biz Manuk'la nasıl tanışıyoruz? Ben şöyle hemen kısaca bahsetmek Tabii. istiyorum. İlk tangoya başladığım zamanlarda yani bunlar herhalde 15 yıl kadar falan evveldir muhtemelen... Manuk Çolakyan dönemin büyük, önemli DJ olarak festivallere konuk olarak çağrılırdı. O zaman İstanbul'daki en önemli festivallerden bir tanesini her sene evet. konuk olarak davet edilir ve efsanevi DJ olarak, yani büyük DJ olarak bize takdim edilirdi. Biz o zamanlar aslında Manuk'la tanıştık, Manuk abimizle. Ondan bir şeyler öğreniriz, bir şeyler belki ediniriz. ...diye böyle bir heyecanla tanıştık... ...yıllar içerisinde... E, ...ahbaplığımız ilerledi... ...şu an e, burada, olman dolayı, burada olmandan dolayı... ...ben ayrıca keyifliyim, mutluyum... ...çok teşekkür e, ederim, ah. ben teşekkür ederim... ...kabul ettiğin için, e, bizim için e, doğayan DJ'lerden biridir... E, ...Tango DJ'yi nedir Manuk... ...sen bir tango DJ'sin... E, ...aynı zamanda, e, tango DJ'yi e, nedir e, ne yapar... ...kısaca tango, ondan da bahsedelim... ...Tango DJ'liği DJ aslında... Şeyde, ...tango partilerinde ki onlara... ...Minonga diyoruz... Hı hı. Ee, İnsanların kişi, bir araya insan, gelip tango yaptıkları, gelip, dans ettikleri, yaptıkları, o, o partilerde uh, tango müziği sunmak, çalmak, uh, tabii senin çaldığın gibi değil, biz uh, şu ara sayısal şeylerden çalıyoruz... Uh, uh, yani Dijital şey plakta çalmıyoruz, CD'de çalmıyoruz artık. Artık Her böyle şey... oldu değil mi? Eskiden Aa, tabii CD'lerden. Şimdi yeni bir bir şey trend var, yeni bir moda var. Bazı diyeceğim arkadaşlarımız plaktan çalmaya başladılar. Hı -hı. Ee, yeni tabii, bir trend o herhalde yeni bir trend. Fakat, Sen ne zamandır DJ'lik yapıyorsun 20 sene oluyor aşağı yukarı Peki olacak. ilk tango merakı nasıl başladı ve DJ'liğe nasıl ee, başladı onu da kısaca merak... özetleyelim Bunu bir müzisyene anlatmak çok şey dikkatli olmalıyım Tango olayı nasıl başladı çocukken bir akoyonum vardı Tabi o akoyonda bir sürü tangoyu katlettim çok iyi hatırlıyorum <gülüyor> Tabii bu da kumparsita gelir. El çok da bunları dinleyeceğiz inşallah bugün. İnşallah. Aa, öyle başladı. Aslında yani bir müziğe hiçbir yeteneğim yoktu o vakitler. <gülüyor> aa, sonra 30-40 sene ileriye gidelim. Aa, Fransa'da bir iş için bulunmuştum. Aa, kuzenimi ziyaret ettim. Kuzenim ve şeyi, aa, kız arkadaşı... Aa, Beni yemeğe davet ettiler dışarıda. Gittik. Yemekten sonra burada birçok şey tangocu arkadaşımın yaptığı gibi beni bir minongaya götürdüler. Ben hiç, ya yıl oluyor 1997-96 o seneler. Ve ben onları dans ederken gördüm. Tango müziğini dinledim ve çok hoşuma gitti. Yani bir hı hı. eskiden olan bir şeyler tekrar alevlendi. Bir sevgi tekrar alevlendi diyebilirim. Aa, ve böylelikle dans etmedim o vakitler. Ee, müzik toplamaya başladım. Dinlemeye başladım. Aa, o başta, başlangıç bu başlangıç. Yani epey uzun zamandır hem... Dans aa, ederek başladın sen de o zaman. Birçok Ya gibi. Sonra dört sene, üç dört sene dans etmedim. Tabii buraya Türkiye'de gelince yazları... Buraya dansa başlayan arkadaşlarım beni... ...Milongalara götürdüler. O, o vakit oradan... ...Amerika'ya gidince eşime... ...biz de öğrenelim falan dedim. Hı hı. Eşim hadi ya dedi ilk önce. Çünkü e, iki tanesi sol ayak... da iki tanesi sağ ayağım vardı dans ederken. Halenbek öyledir. E, neyse uzun... E, ...denemelerden sonra dans etmesini öğrendim. Bu arada da çok... E, ...koleksiyonumu çok... E, büyüttüm. Sen Aa. o zaman önce aslında e, müziğe merakla müziğe başladın. DJ'lik DJ daha önce geldi. Sonra ya, dans etmeye başladın. DJ'lik danstan sonra geldi sayılır. Hı. Çünkü her dans ettiğim yerde, müziği bildiğim için her dans ettiğim yerde, eskiden 2000'li yıllarda, 99'un sonunda müzik koleksiyonu yoktu kimsede. Hı hı. Herkes bir CD ko koyar. Yani e, insan o CD bitinceye kadar aynı müzikte dans ederdi. Öğlelikle ben bu işi biraz daha iyi yapacağımı kavradım o vakitler ve Amerika'da Washington eyaletinde başlamış çalmaya. 20 senedir de dc Washington D.C'de. 20 senedir de diyecelik yapıyorsun. Ya, 20 sene oluyor. Ya, Herhalde bütün dünyayı gezdin sanırım değil mi? Çalmadığın festival kalmış mıdır? mı? Çok var canım. Şimdi biraz artık festivaller yetişmek imkansız bu, bu dönemde. Çünkü her köşede, her yerde, her... Her ay, her hafta bir, her gün olabilir yani. 20 hani senede, festival. 20 senenin şahidi olarak, 20 senede dünyadaki tango camiasını bir iki cümleyle özetlesen nasıl bir değişim gördün? Camiya. Yani festivaller, maratonlar, fe festival, aktiviteler. Da dans aa, 20 sene evvel aa, daha az teknikti. Şimdi aa, daha çok. ...dans teknikleri ilerledi... ...yeni dansçılar çıktı... ...müzik açısından... ...çok değişimler oldu... ...bir ara Nuevo çıktı... Hı hı. ...Tango... ...şimdi insanlar yine... ...1940'ların 1950'lerin... ...müzikleriyle dans etmenizi seviyor... Ha, ...tekrar geri dönüldü... Ya, ya, ...tabii... ...tabii... ...öyle... O hışırtılı şeylerle, plaklarla, kayıtlarla... Plak bile tekrar yani, popüler e, olmaya başladı. Öyle, öyle daha, daha çok oldu. Yani e, de, değişen bir kere şey... E, ...çok e, gençler girdi tangoya. Yani, Bu çok iyi bir iyi, şey tabii Çok aslında. güzel bir şey. Çünkü e, tangoyu yaşatanlar onlar... E, Bizim jenerasyonumuz artık bitti bitiyor gibi tango şeyinden. E aslında nostaljik olmaktan çıkıp hala bugün de yaşayan e, organik bir şey olmaya devam ediyor bu sayede. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Aa, bugün mesela Buğana Sares'e gittiğinizde her akşam... Bilemedim 20 bilemedim 30 20 kadar milyonga kesim var yani dans partisi. İstanbul'da bu açıdan İstanbul'da, çok önemli. İstanbul'da değil mi? bile var yani bazı akşamlar 5-6 Milonga aynı oluyor. anda İnsanlar nereye gideceğini şaşırıyor. Peki Avrupa ile İstanbul'u kıyaslarsan ne dersin? Tango camiası açısından. Ben da da İstanbul'a karşı bir tango ya şeye bir bir bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir sevgim var. Şu şekilde biz bizde. Müziği duymak ya da şöyle diyeyim, hareket hareketmek bizim şeylerimizde kentlerimizde var, kanımızda herhalde. var, değil mi? O, o şekilde gençler çok çabuk öğreniyor. Ve çok güzel dans ediliyor. Dünyada aa. da Akdeniz kökenli olduğu söylenir. Yani tangonun evet. da Akdeniz'den e, gittiği. ve Dolayısıyla bu Akdeniz kanının aslında tango yapmaya ya, çok aleverişli ya, olduğu ya, yarı şey. Yarı şakayla köçeklik de köçeklik işte doğu <gülüyor> var diyebilirsin yani. <gülüyor> aa, evet. Kapı Gülcezli'sine oynayan ben, bir kültürümüz de vardı ben, bir taraftan. Ben aa, bunu... Kendim söylemiyorum bunu ben de duydum. Türkler e, dans camiasında, tango evet. camiasında e, popüler. Yani evet. iyi dans eden, iyi bu işi iyi yapan bir e, millet olarak biliniyor evet, değil evet, mi? Her yani Avrupa'ya, Amerika'ya gittiğin evet, zaman e, bir milyonga ortamında e, Akdeniz'de olmanın, Türkiye'den geliyor olmanın evet. avantajını hissedebiliyorsun. Evet. İnşallah onu yaşatırız çünkü yani dışarıdan gelen bir sürü değişik akımlar var şey olarak. E, Uh, dan, dans, uh, das kavramı bakımından ne bileyim daha çok çok sportif olarak görünen. Mm -hmm. uh Artistik, tamam, şey figüratif, biraz daha sahneye yönelik e, olan şeyler. Evet. Biraz ruhunu kaybettiğine e, e, dair e, bir serzeniş de oluyor var, tabii. ama yine ben eminim biz yine kendimize içe dönük bir dansa dönüşe. Çok güzel bir tabir. Esasında anahtar kelime bu galiba. Tango e, evet. dışarıya dönük. Yani şov dansı olarak yapılan bir e, kısım var ama esasında milongalarda gerçek Arjantinlerin, portanyoların e, dans ettiği şey içe dönük. İçe dönük tamamen tamam. o çiftin içinde olan olup biten bir ruh hali, çok, bir enerji değişimi çok aslında. Çok doğru dedin. Peki sohbetin tabi sonu yok sevgili Manuk Ben bir taraftan da senin e, ne kadar Araştırmacı ne kadar meraklı olduğunu biliyorum e, Bir hatta seni Yıllarca bize bu hikayeleri anlattın Sen biliyoruz kulaktan dolma her sohbetimizde bahsediyorsun ama artık yavaş yavaş bir projeye döndürüyorsun bu topladığın hikayeleri derlemeyi. Bunu bir kitaba dönüştürmeyi düşünüyorsun diye biliyorum. Doğru mu? Evet, evet doğru. Balık ağaca çıkınca kitabım bitecek inşallah. <gülüyor> o kadar uzun fakat, fakat şey kaynak bulmak biraz da mesela kaynak bulmak biraz zor. Tabii. Yani şeyde Arjantin'de olsam mesela gittiğimde bir sürü kilolarca kitap alıyorum yani kilolarla demek yani doğru doğru ama onları taşımak ağır öyle öyle şey yapıyorum tabii ya bir de uçakta hani bulmuş... onlar aramak bulmak lazım ee, bulduk arar, aldıktan sonra okumak lazım tabi ee, e, tabii çok büyük iş yani çok büyük iş İspanyolcam da o kadar yani Castellano denen İspanyolca o kadar iyi ee, değil pek yani başka diller konuşuyorum ama bu kadar yani İstanbul. Ama buna rağmen yani bu senin söylediğinde bu senin mütevaziliğinden kaynaklanıyor ama e, inanılmaz bir birikim var tabi. Şimdi e, açık radyo dinleyicileriyle de El foyece dinleyicileriyle de bunları paylaşacağız yavaş yavaş. Bir yandan dinleyicilerimize hemen hatırlatalım bizi Instagram'dan El Alt Çizgi Foye hesabından takip edebilirsiniz. Foeye yazılır, Foyece okunur, körük demektir. E, bu enes de ifade eder aslında Foyece. El Alt Çizgi Foye hesabından Instagram'dan bizi takip ederseniz şimdi anlatıcılarını... Parçaların zaman zaman e, nota kapaklarını zaman zaman da onlarla ilgili fotoğrafları e, hikayede paylaşacağız. Orada da aynı zamanda bu hikayeler gözünüzde e, canlını bilir. Şimdi biraz müzikle devam edelim diyorum ben. E, Sobre El Puccio adlı bir tango dinleyeceğiz. Evet, doğru, doğru mu? Doğru. Aynı zamanda e, Instagram hikayesinde de bunun kapak fotoğrafını paylaştık. Şimdi bu tangoyu bir dinleyelim. Arkasından bununla ilgili konuşacağız. Tabi. Tabii. pega y un un tango un tango son de aquella milonga más que su vida mi tonga, meditando aquel la canción de su dono, tango querido que ya pa' siempre pasó como un cucho consumió las delicias de mi vida que hoy ceniza solo soy tango querido que ya pasiere siempre cayó entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Sobre el Puccio'yu dinledik. Daryan Orkestrası'ndan dinledik. Evet. Şarkıcı Hector Maure. Hector Maure bu 1923 bestesi. Besteci Sebastian Piana. Sözler ise Jose... Castillo. Katolo Castillo. Castillo'nun babası aslında. Peki yani. acaba ne için yazmışlar? Ne demek so buraya bir sigara hakkında. Aslında e, ya yani e, hiç ummadığınız bir yerden o kadar ustaca yazılmış ki ayrıca bir, bir iki mısra okuyacağım Türkçeye çevirdim sizin için. 1920'li yıllarda yine bunun olduğu bir Tango Sigaraları diye bir sigara şirketi varmış. Marka olarak. Marka olarak. Evet, aa, ve e, bir yarışma açmışlar. E, ve demişler ki on tane tango... ...seçeceğiz bize bir tangolarınızı... ...tango yazın şey üzerine yani... ...sigaralar üstüne. Hmm. E, ve 130 tane mi... 110 tane mi öyle bir tango şey yapmış... Yani ...girmiş bu yarışmaya. Bu Sebastian da babası... E, ...amcası demiş ki oğlum git... Yani ...senin bir, bir tangon var demiş. Aslında git demiş... Şey, e, ...Jose Castillo Kast amcan... ...o sana bir şey ya, hakikaten öyle... ...demiş, git bir şey yazsın sana demiş... ...sözlerini yazsın... ...ondan sonra uzun lafın kısası... ...sözleri yazılmış... ...ve ee, Cassijo demiş ki... Ya, ...senin koyduğun adla olmaz... ...tango zaten iki parça, iki şey, iki kısımlık... ...biliyorsun üç kısım olması Hı -hı. lazım... ...ben buna kısa bir şey yazayım ...şiir yazayım, girelim yarışmaya... ...ve girmişler, ikinci olmuşlar... İkinci olmuşlar tabi şey piyana 2000 peso vermişler o vakit Bayağı büyük para hı hı. 2000 peso Tabii sigara odunu şey düşünün Tango'nun içinde bir bir bir Mısırı okuyacağım onu Türkçeye çevirdim size diyor en sonunda Tango kerido kerido diye başlayan kısmı diyor ki sevgili tango hayatımın zevkleri bugün bir sigara izmariti gibi küle dönüşmüş. Sonuza dek susturulmuş sevgili tango. Kim derdi ki tek bir umudumu alıp götürecektin? Bu tango. ...tango'yu anlatıyor değil mi? Tango, tango, tango ya. sigara yani sigara Tanbikoy sönmüş adamın. O şekilde üstelik de <gülüyor> e, onu tango olarak da alırsanız zaten e, dinleyicilerimize resmini gönderdinizse bunun. E, şeyinde notalarında başında bir zaten başı, öyle başlıyor. Yani, Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Bu notasının kapak fotoğrafıdır. Yani, sigara için bir evet. kabada emstrak bir adam var. Biri organi çalıyor. Şeyle. Evet orada da bir el orgu çevirmeli orkla. Evet. Zaten sefanda. Tango onu şey yapıyor anlatıyor başlangıçta. Sonunda böyle bitiyor. Yani, dolayısıyla da sigara, kapağı zaten yani. bu hikayeyle e, ya, sigara gitti hayata bitti gibilerden Evet yani. o puço izmarit ya da sigara, sigara anlamına sigara geliyor evet, Zaten e, En böyle büyülü kısmı bana bu gelir her zaman Biz böyle sözlerini bilmediğimiz zaman Çok başka anlamlar yükleriz <gülüyor> E, bu kötü de bir şey değil bence. Bu gayet de keyifli bir şey ama böyle biraz araştırdığını incelediğin zaman çok sürprizli şeyler çıkabiliyor aslında e, altından. Bu tangoda böyle bir e, aslında sigarayı anlatan tangoya değil de o markaya ithafı yazılmış bir evet. şiirden oluşuyor Çok enteresan. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi bunun yani. gibi e, birkaç tane daha ee, hikayesi hikaye olan şarkıyı hemen arka arkaya dinleyelim. Şimdi şimdi sırada ne var? Sen söyle. Aa, sen şimdi kuyduaro uh, konla 50 var. Yani 50'lere dikkat. 50'lere dikkat. Bakalım nasıl bir müzik. Ondan sonra o, sen bize hikayesini abi. Cuidado con el 50. Değil mi? Con 50, el 50, evet. 50 e, e, Ellere el dikkat. Ellere el dikkat dinledik. Orkestra Escuela del Tango, Emilio Balcarce yönetiminde. Bu Emilio Balcarce yönetimindeki orkestra aslında bir okul. Zaten Orkestra Escuela. Yani tango... Orkestrası Okulu diye geçiyor aslında. Evet. Ee, Arjantin'de kurulmuş e, son yıllarda son 10, 15 yılda yapılmış en iyi çalışmalardan bir tanesi bence. Eski stil tangoları üstelik de Emilio Balcarce ile yani hem bandın öncü evet. hem kemancı hem de bütün bu orkestralarda e, neredeyse yer almış. E, çok değerli bir müzisyen, bestici ve aranjörün e, yönetiminde. Ee, aynı zamanda öğrenciler dünyanın dört bir yanından gelip burada orkestra ve stiller üzerine eğitim alıyorlar. Aynı zamanda da bu kayıtlarla e, yeni bir orkestra olarak da e, dünyaya seslerini duyuruyorlar. Orkestra Escuela del Tango'dan dinledik. E, Cuidado con el 50. Kim Peki bu instrumental tango ismini nereden alıyor acaba? Aa, bu çok bu bir uh, Angel Vigoldo bestesi. Uh, 1900'lü yıllarda zannederim uh, 1907'de bestelenmiş. Bu uh, ...19'un yüzyılın sonunda Buenos Aires şehrinde kadınlara sarkıntılık eden kişilerden bir ceza alınırmış. Bu ceza Hı. da 50 peso. Buradaki 50 peso yani yıl değil, yaş değil 50 peso yani... Hı. E, fakat tabi e, zamanla 1800'li yılların, 1800 yılların sonunda unutulmuş. Fakat 1900'lı yılların başında e, Buenos Aires'in çok e, sert bir polis şefi var. Adı e, Ramon Falcon aslında yani e, bayağı sert biri. Sonunda bir anarşist bir bomba atmış, öldürtmüş yani çok hmm. bir sürü olaylara şey karışmış, adı karışmış neyse ne? Uzun lafın kısası Anjel Vijoğlu da, Vijo da bunu yazmış. E, demiş ki ben demiş e, bakalım bu ne dereceye doğru. Arkadaşlar demiş ki ben bir köşede duracağım. gelen geçen kadınlara laf atacağım. E, Derelim öylelikle bana biri 50 peso ceza yazsın. Ee, bakalım şey, bu kanun bak, işliyor ya, mu e, işliyor değil bir de sen gel bana 50 pezo ver şeyin reklamını yaparız tangonun diye <gülüyor> reklamını yani, yapmak şey, için. rağman reklamını işte tabii bütün gün beklemiş tabii genç kimse bir şey yapmamış buna. Hmm. ya yani bütün gün bir köşede ya delik, delik şey rivayete göre e, piropolar o vakit ya yani, şey tatlı sözlere piropo deniyor biliyorsun hmm. şeyde İltifat. Ya, i̇ltifatlar yağdırmış. Tabii hiçbir şey olmamış. Sonunda tango adıyla kalmış yani. Evet. E, tango'nun kapağında da dolayısıyla şimdi gördüğümüz bu bir kadın ve bir erkek var. Arkada da bir polis memuru var. Evet, şöyle. Bu da bu şekilde anlam kazanmış oluyor. E, açık radyo dinleyicilerinden bizi takip etmek isterseniz Instagram'da el alt çizgi Fuey hesabından takip edebilirsiniz. Bahsettiğimiz tangoların kapak fotoğraflarını hikayede paylaşıyoruz. Burada da o aynı şekilde Görünüyor. Bu da çok e, ismini enteresan bir hikayeden alıyormuş. Peki şimdi Noe ve Puntos dinliyoruz galiba bunu. Tabii, i̇stersen onu bir hikayesini çabucak anlatayım. Noe ve Puntos tabii, tabii. Bence dinleyelim ondan dinleyelim, sonra tabii. konuşalım. Çünkü dinle, dinlediğiniz zaman gerçekten çok e, etkili bir tango. Tabii. Benim çok sevdiğim tangolardan tabii, bir tabii. tanesi. Disali'den dinleyelim. Onun yorumu da çok güzel. E, çok dans ederken de dinlerken de insanı bambaşka ruh hallerine sokuyor. Acaba bakalım ismini nereden alıyormuş? Tabii. Nueva Puntos dinledik. E, Carlos Dissal orkestrasından çok keyifli bir e, tangoydu. Bir de e, tabi cızırtıları da duyduk değil mi Monuk? Bu ya eski tabii, e, plak kaydı. Tabii. E, tam işte bu nostaljiko plak kayıtları. Şimdi daha iyi masteringler yapılıyor ama bu hala bu cızırtılı olması plaktan kaydedilmesinin de başka bu, bir havası var bu, bence. Bu kayıt direkt olarak 78'den uh, kayıtlı. Uh, şey... Uh, ...bir Japon koleksiyoncusu var... ...Aki Ito Baba... ...onun kayıtlarından... Hmm. ...78'lerden kaydetmiş birçok şeyi... ...onun için öyle hışırtıları... ...içinde var... Çok keyifli bir tango, ben çok seviyorum... <gülüyor> ...çok da romantik gelir bana... E, ...Noe ve Puntos 9 nokta demek... 9 Do, nokta demek... Peki ne <gülüyor> anlatıyor acaba bu tango? Söyleyeyim bazı İstanbullular... ...bunun 13 ya <gülüyor> da 14 noktasını bilmeleri lazım... ...şu şekilde... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bin, yine bin 19. yüzyıl sonunda atlı tramvaylar yok olmuş. Yerine e, elektrikli tramvaylar gelmiş. Eğer İstanbul'da tramvaya bindinizse, e, vatmanın şöyle yanında bir şeyi vardır. Manevralası vardır. Bu <gülüyor> manevra üstü noktalar vardır. Bizdeki İstanbul'daki tramvaylarda yani Taksim Meydanı'na giderseniz bugün tramvay olan yerlerde bakın böyle 14 tane ya da 13 tane bugün saydım fakat e, orada resmi de var aslında. İnşallah gönderebiliriz. Evet evet. E, Onunla, hızını idare edersiniz. Bu, o vakitler ilk çıkan tramvaylarda dokuz noktalıymış yani Nova Punto. Ve tabii, at, vites gibi yani dokuzuncu vites ya, gibi. Bir şey Dikademe. rezistans onu şey yapınca akım daha çok gidiyor motora daha az gidiyor motor tabii. Hızını ayarlıyorsun. A, hızı, yani. Hızını tabii atlara nazaran bayağı hızlıymış bunlar. Onun için yani bu, bu şey olarak bir nükte, nükte olarak da yani şey notaların kabına, şeyine bakarsanız, kapağına bakarsanız. Evet, bir tramvay resmi bir var. Bir tramvay resmi var. Tramvayın altında köpek var, bir kadın var, biri çarpılmış. Yani çok hızlı giden bir şey böyle. Hmm. Kazalar yapıyor. Hatta, hatta şey Estarte, Nova Puntos öyle şeyde yani dokuz... ...dokuz nokta, nokta... ...dokuz nokta gidiyorum gibilerinden... ...çok hızlı bir şey gitmek için öyle... ...şaka olarak da söylenmiş yani... ...dokuz nokta... De. ...tam yani, gaza denk geliyor yani bizdeki it... aslında değil mi? Tam yani, gaz yani... ...tam yani, gaz gidiyor gibi... Yani. Yani. ...yani oradaki dokuz nokta tramvayın... ...manüvelasının dokuz tane noktası yani... ...nereden nereye değil mi? Evet... E, ...Francisko Canaro yazmış Canaro tabii bunu... ...Canaro bestesi bu... Ee, Açık radyo dinleyicilerine tekrar hatırlatalım, Instagram'dan el alt çizgi fuaye hesabından bizi takip ederseniz Instagram hikayelerinde çaldığımız parçaların kapak fotoğraflarını, notaların kapak fotoğraflarını e, yayınlıyoruz orada. Orada da görselleri de görebilirsiniz. Buradaki neve puntosundan notasının kapağı bu. E, kapağında bir tramvay resim ve altında işte hani birilerini ezdiğini vesaire görebiliyoruz. Ama buradaki Nuay ve Puntos yani bu Manivela mı? Manivela evet. Bu Manivela'daki 9. nokta 9. kademe yani son hız demek bizdeki tam gaza teka tekabül ediyor aslında demek ki Nuay ve Puntos aşağı yukarı. Peki şimdi sırada ne var Manuk? Madreseva var değil mi? Madreselva. Yani, Madreselva çok var. Uh, bu sefer önce hikayesini istersen anlatırım uh, sonra ta, dinleyelim. Ta, Tabii, ilginç bir na, nasıl bu nasıl esinlendim bunu bu uh, bu hikayeyi uh, Buenos Aires'e gitseniz uh, Buenos Airesliler bir kere kitaba çok meraklı. Biliyor musun? Yani istatistiklere göre yüz uh, bin kişiyi 34 kitaba düşüyor. düşünün. ...İstanbul gibi bir yerde, yani yedi bin tane falan kitap evi olması lazım. Hmm. Yani onlardan en meşhurlarından biri de El Ateno denen, Grand Splendid bir kitap evi. Bir kısmı orada geçiyor. Aslında biraz flashback yapalım, giderim nasıl bağlayacağım Ateneo'ya. Sonra biraz görürüz onu. Bunun bestecisi Francisco Canaro. Canaro 1916 yıllarında La Poja diye bir tango bestemiş. La Poja da şey bir genç atlara verilen bir grup genç ata verilen şey bir at. Yani şey için yazılmış at yarışları falan. Hı hı. Canaro bunu herhalde tutmadı fazla bir çekip çekmecesine koymuş unutmuş gibi. Ge zaman git zaman 1920'lerin ortalarına geldik. şey Kanaro bir rahatsızlık geçiriyor. Yani derdini kimse anlayamıyor. Herhalde şey bir aşk aşk arası hmm. bana öyle öyle diye tahmin ettim ben onu ama onun Kanaro'nun şeylerinden. ...hatıralarından tabii... ...şeyi okuma imkanı yok... Kimisi Aa, öyledir, mi? Neyse doktora diyor ki... ...ya sen, sen diyor al şeyini... ...eşini al, iki üç ay uzaklaş buradan... ...git termallere rahat et... ...senin bütün bu olaylar... ...senin sinirlerinin bozundan bozul ...bozuk olduğundan oluyor diyor... E, ...kan orada karar veriyor... Aa, ya bin kilometre ötede bir şeyler sıcak termaller var oraya gidecek. Gideyim, ee, i̇stirahat etmek istirahat için. İstirahat etmek için giderken arkadaşı ...filmci... besteci ne neyse şeyse yazar şey yakalıyor bunu. Amadori Luis Cesar Amadori diyor ki ee, bir tangon var mı şey. Söz yazmak için. Söz yazmak için. E, diyor, böyle bir tangom var. Geçenler deneme geçti. Hiçbir şey e, yazılmadı. Bak istiyorsan, e, adam edebiliyorsan et demiş yani. E, ondan sonra. E, fakat demiş böyle çok hissi, güzel e, bir portenyo tangosu olsun demiş. Böyle şeyler, adi şeyler. Sözler olmasın içinde. Ölüm, ölüm falan. Evet. Ve gitmiş tabi o vakitler ne, ne tekst şey var, e, ne telefon var öyle e, ya da ne bileyim bugünkü teknolojiler yok. İki aya falan e, yok olmuş Boynus Ares'ten. Döndüğünde bir bakmış, tangosu bayağı tutulmuş. E, bu Tanya çok meşhur şarkıdan biri e, seslendirmiş ve tangon adı da olmuş Madreselva yani hanımeli. Hmm. Aslında ha. tango La değil mi? La, La yani bir e, at, at, at süresinden şey. hanımeliğe e, e, geçmiş. Yani hiç beklenmedik bir, bir, bir şey. Başka atatları da, da var. Mesela Nada Mas diye bir tango var biliyorsan. Hı hı. O da e, ilk önce bir atadıymış sonra. Değiştirilmiş bir şey. Şimdi bir taydan ha. e, hanım eline dönüşen ha, hanım madreselva e, hanım eli demek a, değil madreselva. mi? Madreselva. önce e, şey yazar gül olarak şey yapmışlar. Fakat tam sahneye çıkmanın evine Tanya e, bakmış böyle uymuyor şey diye. Rosa diye madreselva yapmışlar. Şimdi Aa, e, e, La Poja'dan, yani bir taydan madreselva yani ya, hanım a, eline a, dönüşen ve, tangoyu dönüyoruz. Ve, ve kitap evinde şey ne? Ateneo o, o madreselva şey olarak görüyorlar. Carlos Gardel tabi Padre Selva Tanya şey yapmış sonra Carlos Gardel eline geçirmiş bunu. Carlos Gardel söyleyince tabi bütün şeyde ajantlara meşhur, oluyor, meşhur olmuş. Fakat o Carlos Gardel'in yaptığı kayıt bugün o kitap evinin en üst katında. Hmm. Ben onu görmek niyetiyle gitmiştim oraya. ya yani buradan hikaye buradan şey yaptı esindim. Tabii bir genç bir arkadaşı yakalandım orada. Çocuk bana kibarca oranın yıllardır kapalı olduğu ve Hı -hı. boş olduğunu söyledi. Eskiden stüdyoymuş yani. Eskiden stüdyoymuş ve hatta hatta Gardel bizim, orada hatta bizim yani. burası gibi bir radyo istasyonumuş. Radyo Splendid. Hı -hı. Yani bir sürü tangoyu yaşamış orası. Şimdi kitapları yaşıyor tabii. Ne kadar güzel. Ee, o dinleyelim. Da güzel. Dinleyelim. Şimdi daha, onu dinliyoruz. Söylenecek çok şey var ama bu kadar yeter madrese var. Madresel var. caparé del arabal tu sombra fue mi compañero de mi niñez sin esplendor la miga fue tu madre seda cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma yo junto a vos, pura y feliz, cantaba por ai feliz cantabasí Primera contesión, Madre selvas en flor, que me vieron nacer, y en la vieja pared, sorprendieron mi amor, tu humilde caricia, es como el cariño primero y querido, que siento por él, Madre selvas en flor, que trepando se van, este abrazo tenaz y dulzón como aquel, si todos los años tu flor enrenando Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Yo vengo a contarte Mi vieja Madreselva'yı dinledik. Agostino Orkestrası'ndan Angel Vargas seslendirdi. La Poja'dan yani bir tay, bir at yarışı, at için yazılmış bir tangodan hanım eline dönüşen e, tangoydu Madreselva. E, sohbette bir çok hızlı akıyor. Manut He, süremiz de azalıyor. Programı yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Bir, bir, bir, bir, ee, o kadar ustaca yazılmış bir tango ki Madreselva bir köşedeki bir hanım eliyle konuşuyor. Gençliğinde ilk aşklarını görmüş, ilk hislerini görmüş ile konuşuyor. Bu bir kadın ağzından hı hı. ve e, geri dönüyor dertlerini anlatmak için Hanimeli'ye. Onunla de. dertleşiyor evet. ne kadar evet. güzel. Böyle tabii etkileyici hikayeler, evet. etkileyici sözler de var. Çünkü şiir de çok önemli tango'da bayağı şairane yani şiirsel şeylerde tangoya dönüşüyor tabii ki. Her zaman böyle sürprizli şeyler yok. Bir yandan da müsaadenle ben Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de bütün kadınların kutlamak istiyorum. Az önce bir parça çalmıştık ki Chiudadokonlos Cinquenta. Bu aslında kadınlara laf atıldığı zaman 50 peso ceza kesilmesine dair olan bir tangoydu. Böyle bir hikayeydi. Temennimiz odur ki değil kadına şiddet hani veya daha başka şey kadını en ufak incitici küçük düşürücü sözün bile insanın içinden geçmeyeceği vicdani cezaları olsun. Herkesin ki e, kendi vicdanı, kendi edep, ahlak anlayışı bunlara müsaade etmesin, değil laf atmak, değil e, incitmek, kadın için en küçük düşünceyi, kötü düşünceyi, kadın erkek için de değil gerçi, bütün insanlar için en ufak düşünceyi, en ufak e, kötü hareketi, insanların kendi vicdanlarındaki cezalar, e, harekete eyleme dönüşmesini engelli, engelliyor olsun, bütün dünyanın Emekçi Kadınlar Günü'nde buradan kutlamış olalım bu vesileyle. Şimdi programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz sevgili Monuk. Evet. Şimdi son olarak e, seçtiğimiz parçalardan çok azını tabii dinleyebileceğiz ama e, Grisel'i galiba dinleyeceğiz değil mi? Bu bir e, aşk hikayesi o, midir? Bu, bu, evet yani bir filme e, hakiki bir hikaye tabii e, sırf tango içinde geçen bir şey değil. E, Grisel. Hemen bu arada hatırlatalım. Tekrar e, Instagram'da Griselle ile ilgili fotoğrafları da, görselleri de hikayede paylaşıyoruz. Evet. Arzu eden dinleyicilerimiz Instagram'dan e, takip edip bu görsellere de ulaşabilirler. Nedir Griselle bu, hikayesi? Buradaki Grisel'in adı Suzana Vigano Grisel. Ee, Suzana Grisel Vigano aslında. Evet. Ve, bir, e, bir kadın ismi. Bir, evet, Córdoba'da e, bir kadın. E, resimde eğer resime bakan dinleyicilerimiz görecek, e, Kuzey e, Avrupa şeyli, e, Benşeli e, bir, bir bir bir bir aileden gelen bir kadın, Córdoba'da yaşıyor. Ve bu kadının e, şey e, çok önemli müzisyen bir arkadaşı var. Adı Nelly Omar. ...tabii çok büyük bir şarkıcı Nelly Omar... ...Nelly Bones, Bones Ares'te yaşıyor... ...bunu... ...Crisel'e şey, bir gün Bones Ares'e davet ediyor... ...o da sebebi de bir radyo istasyonunda... ...şarkı söyleyecek... ...Crisel... ...duysun diye... ...Crisel o vakit çok genç biri... ...yani bu olan... ...1935'lerde falan... ...geçiyor... O radyo istasyonunda tabii spikerlerden biri, şu an biri, senin işini yapan ortakçığım şey, <gülüyor> Jose Maria Contursi. O da şey, çok, çok büyük bir şair. Ne oluyorsa Grisel'le bir tanışıyor. Grisel tabii çok gençlik bir kız, 16-17 yaşında o vakitler. Evet. Maria Kontursi, Maria Kontursi evli, bir çocuğu var. Fakat doğuyorsa hmm. birden bir bir bir kıvılcım çakıyor. Aralarında ne geçiyor bilemiyorum. Fakat ve adam Griseli aşık oluyor ve 1935'ten ...1942'ye kadar bir sürü çok iyi bildiğimiz tangolara yazmaya başlıyor ve hep şeyler. ...seni bir daha görmek istiyorum. Piero Verte una ve Maz mesela ya, Oo, yaz. O da Griselle mi yazmış? Ya, ya, hepsi bunlar sırayla Enesta Tardegri mesela. Muhteşem şarkılar evet, bunlar. Evet, tabi acayip şarkılar. Ya, tabi muhteşem şarkı. yapan bu, bu şarkılar. Bir de Mariana Moraes'i düşün. Bestelerini yapan. Ee, ve neyse ne bu bir, bir şeyini buluyor, yolunu buluyor. Ee, 1938'de bir hastalık geçiyor. Bu bu o da ...Kanaro gibi şeyi, termallere... ...yani dinlenmeye Stirahte gitmek... Gidiyor. ...şehire. Ee, gerekçesiyle tabii... ...Kordoba'ya gidiyor. Ee, gittiği yerde... ...Krisya'nın e, ailesinin işlettiği otel orada kalıyor. Tabii bu, bu aşk daha da büyüyor. Fakat... E, e, ...adam... E, ...Kontursi karısını ve çocuğunu bırakmak istemiyor. Çünkü o babası da bayağı... E, Maceracı bir adammış. Bunları bırakmış gitmiş. O acıları yaşamış bu çocuk olarak. İstemiyor. Iı, ıı, ve Kavuşamıyorlar. Onu kavuşamıyor. Onun şeyi... Iı, acısı, özlemi. Acısı, özlemi şiirlerine şey yapıyor. Ve bir sürü tam göğe vesile olmuş. Sonunda yazıyor. 1920'de artık kim olduğu ortaya çıkıyor. Yani kadının. Hı. Tamam mı? İsmini Aa, de deklare etmiş. Tabii abi, a, Grissel, a, şeyde kendi yerinde Kordoba'da... ...Tango'daki kadın diye bahsederlermiş buna. Yani hmm. Öyle yani çıkmış ortaya. Herkes de biliyormuş, görmüş tabii bununla yaşadığını. Fakat e, karşısından ayrılmamış. Yani... Hmm. E, kavuşamamışlar. Kav kavuşamamışlar. E, Cristiano de bu ara e, biri, biriyle evlenmiş. E, bu 1942'lerde geçiyor. 1960'larda çok iyi bildiğim biri Siriyaku Ortiz, bandoneoncu, <gülüyor> bandoneoncu. <Tabii. gülüyor> yine bir aile arkadaşı bütün Grisiyenin, bir sürü müzisyen arkadaşı var Cordoba'ya gidiyor diyor ki ben yerin olsam bir şeyi ararım diyor o zaman Maria'yı ararım diyor çünkü ona da Katunga diyorlar, Katunga'yı ararım lak takma adı o şey, eşini kaybetti diyor hmm. yani ya, tekrar şey yapmak istersen aklında bulunsun Aklına diye. bulunsun. Ya yani kulağına, şey, kula kulağına su kaçırıyor tabii. kulağına su kaçırıyor. Sonuçta e, bunlar tek e, şey eee e, evli fakat o vakitler e, resmi evlilik yapmışlar. Kilise evliliği olmadığı için hmm. ev, Tam evli sayılmıyor. O da öyle öyle boşuyor şeyi kocasını. Ve bunlar kilisede 1968 falan o yıllarda bir araya geliyorlar, yaşıyorlar ve evleniyorlar. Ay yıllar sonra, sonra kavuşuyorlar. Ya e, fakat 72'de maalesef e, şey ölüyor. E, şimdi dinleyelim e, şeyi Griselli. Ama sonunda kavuşmuş. Oluyorlar. Kavuş kavuşuyorlar. E, Griselli de 70'lere kadar yaşıyor. O da ölüyor tabii çok. E. Genç. Ve bu tango da bu hikayeyi anlatıyor. Evet. Sözleriyle de anlatıyor evet, değil mi? Evet sözleri sözleriyle de anlayalım. Manuk bu arada bununla e, programa veda etmemiz gerekecek. O yüzden sana çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katıldığın ve bu güzel hikayeler için. Ama sohbetin tabii e, tadı damağımızda kaldı. Buradan dinleyicilerimize bir söz verelim. Bunun e, devamını yapalım. Tekrar edelim bu programı. İster misin? Tabii tabii tabii. Memnuniyetle. O zaman El dinlemede kalırsanız e, bu programı benzerini Monuk'la devam ettireceğiz. Şimdi Grisel'i dinleyerek bu haftaki programımıza veda ediyoruz. Hoşçakalın. <Gülüyor> r <sweak>